Eûzu billahi semîi'il alîm minash şeytânir racîm. Rabbî e'ûzu bike min hemezeti şeyâtîn ve e'ûzu bike rabb en yehzurûn. Bismillâhir rahmânir rahîm. Kul e'ûzu bi rabbin nâsi melikin nâsi ilâhin nâs min şerril vesvâsin hannâs. Alâzî yuvesvesî cûdorî nâsi min al-jinnet ve nâs. Bismillahi r-Rahman r-Rahîm. İnna Allâh ve malaikatuhu yuçallun al-Nabi. Ya iyyuhal-lâtîn âmanu, çallu alîhi ve sallimû teslime. Sâdık Allâhu lâzî. ala Muhammed.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 Muhammed Mustafa'a salevat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahimi maliki yevmiddin. İyâke na'budu ve iyâke nesta'in. İhdina sıratal müstakîm. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا معين بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أم امضي حكبه فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ هُتْهُمَا فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابَ فَلَمَّا جَاوَزَهُ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبَ صدق الله العظيم ve bella bena ve Rasulul Kerim ve nahnu alema qala halikuna ve razikuna ve minna min es-shakirina es-shahidin bi kalbin salim Cenab-ı Hak Cibril'e amin Namus ekber vasıtasıyla efendimiz iki cihan serveri Muhammedenil el-Mustafa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 Ev, Emziriyor Hukuba, Sadakallahül Azim. Çok Aziz ve Muhterem Müminler. Malumunuzdur ki ben konuşmalarımda mevzu olarak bir hususu tayin etmekte, tespit etmekte, içinde bulunduğumuz kameri ayın hususiyetlerini dikkate alıyor içinde bulunduğumuz ve bizi gerek amel, gerek inanç ve itigat bakımından alakadar eden hususları dikkate alıyorum. Ona ışık tutmak üzere o hususta cemaati bilgilendirmek ve onlara doğru bir takım şeyleri öğretip eğer o mevzuda yanlış bilgilerimiz varsa onları tahsih etmeyi, düzeltmeyi arzu ediyorum. Şimdi Bugünkü konuşmamı da bu mülahaza ile içinde bulunduğumuz günleri dikkate alarak seçtim Biliyorsunuz bu günlerde bakın havalar ısındı Öyle mi? Ha, çeketleri çıkarıp artık halk yavaş yavaş yazı hissetmeye başladı Takvimlerde de şöyle bir kayıt var Hıdrellez diye bir kayıt gördünüz Bugün hıdrellez diyorlar öyle değil mi? he bu halkımız arasında telaffuzu galat olmuş Hazreti Hızırla Hazreti İlyas evendim aleyhisselamın aleyhisselam demek daha doğrudur. Onların hakkında onların e, geldiği veya onların bir araya gelişini ifade eden bir sözdür. O zaman hatıra Hızır aleyhisselam geliyor. Hızır Aleyhisselam nedir? Kimdir? Efendim yaşamış mıdır, yaşamamış mıdır? Veya halen yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Bunlar nelerden ibarettir acaba? Öyle değil mi? İnsanın hatırına geliyor bu. Şimdi halkımız arasında bu husus meçhul olan hiçbir şey bilmedikleri bir mevzu değil. Halkımızın arasında bu mevzuda doğru veya yanlış veya kısmen doğru kısmen yanlış bir bilgi vardır. Ne derler? Halkımız Hızır Aleyhisselam var derler. Öyle değil mi? Hızır vardır. Hatta halk arasında ve halk kültüründe şöyle bir tabir yerleşmiştir. Kul daralmadan Hızır yetişmez derler. Yani daraldığım zaman Hızır yetişir diye bir inanış vardır. Şimdi halkımız arasında Hazreti Hızır'dan böyle bahsedilirken onun işte yaşadığı, hayatının devam ettiği söylenir. Ama bir kısım insanlarda hele biraz da okumuş olanlar vardır az çok. Ha, Onlar da derler ki yok öyle bir şey yoktur. Hızır Aleyhisselam diye bir şey yok. Evet, o nedir? Hızır demek yeşillik manasınadır. Arapçada kelime olarak Yeşillik manasınadır. Evet, işte ilk bahar olup da e, güneşin ve yağmurların e, yağması, güneşin havanın ısınması ile artık Cenab-ı Hakk'ın da murad ettiği bir mevsim gelmiş olur. O mevsimde kışın donukluğundan kurtulunur, e, otlar, ağaçlar vesaire uyanır, yeniden yeşermeye kışın soğuğun altında gördüğümüz o kırlar bayırlar ilkbaharın yağmuru efendim güneşin ısınmasıyla e, çayırlar çimenler ortaya çıkıp yeşerince ne derler ortalık yeşerdi demiyorlar da hızır geldi diyorlar yani ne oluyor ortalık yeşerdi demektir onun için yoksa öyle manevi bakımdan değeri olan hızır diye birisi yoktur diyenlerde var mı yok mu Böyleleri de var. E peki bu işin doğrusu nedir o zaman? Var diyen var, yok diyen var. Efendim var diyen yok diyen. Hatta ben bazıca konuşmalarımda bir hatıramı naklederim. Ben Amasya'da vaizken, Amasya'da vaizken camide böyle Hızır Aleyhisselam'dan bahsettim. Böyle bir mevsimde. E, cemaatten bir hafız efendi kalktı dedi ki Efendim dedi bizim şeyde kazamızda yine böyle birisi camide vaaz etti. Ve Hızır Aleyhisselam diye bir şey yoktur. Bunlar halkın yanlış bilgileridir, uydurmadır dedi. Ama siz de varlığından bahsediyorsunuz bu nasıl olur dedi. Yani ikiniz de hocasınız bu nasıl olur. Şimdi ben de dedim ki sen madem ki hafızsın. Kur'an-ı Kerim'de Kehif suresi vardır. Sure-i Kehif vardır. Kehif suresinin 60. ayeti celilesinden itibaren okuyun ayetleri orada Hazreti Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa ve onun yanında bir genç onun yardımcısıyla beraber çıktıklarını ve Mecmu'l Bahreyn denilen denizin birleştiği yerde efendim bizim kulumuzdan bir kula rastladılar, onu buldular. Onunla aralarında şunlar geçti diye Kur'an-ı Kerim'de bahseder Cenab-ı Hak. Acaba oradaki bahsedilen Hızır Aleyhisselam değil de kimdir? Bunu sorma arkadaşa dedim. Sordu. Ondan sonra geldiği zaman aldığım cevap şu. Dedikler ki, Kur'an-ı Kerim'de öyle bir ayet olduğunu ben zaten bilmiyorum. He, peki, Peki o zaman Hızır aleyhisselam var demekle bir ilmin icabıdır. Bir şey bileceksin ki var diyeceksin. Yok demekle bir ilmin icabıdır. Yokluğunu bileceksin ki yok diyeceksin öyle mi? ha Var diyene diyeceksin ki kardeşim niye göre bunu söylüyorsun? Yani bunu bilmenin sebebi nedir? Tamam o bildiği bir şey varsa ortaya koyacak. ha. Yok diyene de diyeceksin ki peki yok diyebilmek için o da bir ilimdir. Yokluğunu bilmen lazım. Yokluğunu niye göre söylüyorsun diye sorun. Sordurdum nihayet aldığım cevap şu. İşte Mayıs ayının altısında evdeki takvim yaprağında böyle yazıyordu. Yok böyle bir şey diyordu. Takvim Hıdrellez yazar ya takvim Mayıs'ın altısında. Evet burada o takvim yaprağında yok diye yazıyordu ben de onun için böyle söyledim ha, o zaman eğer bir vaiz kürsüye takvimin yaprağını okuyup da geliyorsa o zaman ondan bu gibi şeyler beklenir yani takvim yaprağıyla vaaz edilmez yani, o ayrı bir ilim ister yani e, okumak çalışmak okuduğunu anlayabilmek ister evvela bu hızır nedir bu günlerde mesela Mayıs ayının altısından itibaren iklim olarak, iklim olarak takvimi hazırlayanların uslubu ile hızır günleri başlamıştır. Bunun sebebi şudur, sene ikiye ayrılmıştır. Kasım günleri hızır günleri olarak. Hızır günlerinden maksat yaz günleri demektir. Kasım günleri de kış günleri demektir. Böylece sene ikiye ayrılır ve Hızır Ali şeyde de efendim e, Mayıs ayının altısında kıştan çıkılmış, kış bitmiş Kasım günleri bitmiş artık yaz başlamış demektir. Onun için takvimlerde de bakarsanız Hızır 1 der yani yaz başlamış demektir. Ama Hızır aleyhisselam bu kadar demek değildir. Yani orada sadece bir yaz manasına demek o manada da değildir. Hızır Aleyhisselam o zaman nedir? Bu mevzuda, bu mevzuda geliniz evvela en doğru bilgiyi ayeti celilelerden alacağız. Ayeti celileye göre Hızır Aleyhisselam nedir? Var mıdır yok mudur? İki, bunu izah eden hadisi şerifler vardır. kütüb sitede mevcuttur. Gayet uzun hadisi şeriflerle Hızır Aleyhisselam'a efendim temas eden hadisi şerifler vardır. Bunlara baktığımız zaman Hızır aleyhisselam nedir, efendim, yaşıyor mu, yaşamıyor mu, neden Hızır denilmiştir kendisine bütün bunları öğrenmemiz mümkündür. Nereden? Ayet-i Celil'e, hadisi şeriflerden. O zaman ne olacaktır bunu öğrendiğimiz zaman? Şudur, evvela bizim ilmimize İslami ölçüler ışık tutmuş doğrusunu öğrenmiş olacağız. Doğrusu, doğrusu neyse o ondan sonra da öğrendiklerimizin icabına göre amel etmemiz icab ediyor tabi ki nasıl amel edeceksek onu şey yapacağız ee, icabını yapacak Mevlamızın rızasını kazanmaya çalışacağız durum budur muhterem müminler evvela şunu ifade edeyim Hızır aleyhisselam vardır vardır ve kendisi Yaşadığı devirde nebidir. Nebi olarak gelmiştir. Bugün ise halen e, bu hayatiyeti var mıdır derseniz, evet vardır ama bizim bildiğimiz manada bir hayat değildir. Onun hayatı hayatı ruhanidir. Ruhanidir. Cismani hayatı sona ermiştir cismani dediğimiz durum bakınız hayat hayat insan dediğimiz zaman şöyle bakın görüyoruz ne var bir cisim var fiziki yapı diyoruz biz buna ha, etten kemikten vesaireden meydana gelen bir insan şekli var bu insana hayatiyet kazandıran bir de ruh var ruh var bu kimsenin cesedi ile ruhu birbiriyle irtibatlı olduğu zaman, ne deriz biz bu adama? Cismani olarak hayatta deriz. Bak bu adam hayatta. Ha. Ruh ile ceset irtibatını kestiği zaman, ne deriz? Cesedi öldü deriz. Öldü bu adam. Ama ruhu ölmemiştir. Cesedi ölmüştür. Ceset, orta, yani fiziki yapı sona ermiştir. Ama ruh ölmemiştir. Ruhum, ruhum da hayatiyeti Cenab-ı Hakk'ın verdiği selahiyetlere göre derece derecedir. Nitekim Evliyaullah'tan bazı zatlar hayat derecesi 5'tir der. Ve bu hususta izahlar yapar. Birinci derece hayat şudur, ikinci derece hayat budur diye izahlar yapar. Hatta Hızır Aleyhisselam'ın hayat-ı ruhaniyesini ikinci derece bir hayattır diye ifade ederler. Binaenaleyh böyle olunca şöyle dememiz yani işin özeti olarak Hızır aleyhisselam yaşamış bir zattır. Yaşamış bir zattır. Ne zaman yaşamış? Beni İsrail devrinde yaşamış bir zattır. Çünkü bunu nereden öğreniyoruz? Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Hızır aleyhisselam beni İsrail çarşısında dolaşırken buyurur. Orada dolaşırken bir mükatep köle azat edilmek üzere efendisiyle anlaşıp şu kadar para getirirsen seni azat edeceğim denilen bir köle Hızır Aleyhisselam'ı beni İsrail çarşısında görür ve ona el açarak der ki Allah rızası için bana yardım et, yardım et çünkü ben ben Hürriyetimi bu yardımlar ile elde edeceğim, efendim ile böyle bir anlaşmam vardır. Hızır Aleyhisselam da buna karşı bu hadis-i şeriftir. Buna karşı der ki, iyi de benim sana yardım edecek imkanım yok der. Yani bende sana şu anda yapıp verebilecek para yok. O zaman köle şöyledir ama ben sizde öyle bir sima görüyorum ki bu simada sahavet eseri görüyorum. E mi? Bir asalet görüyorum. Benim gördüğüm bu simanın sahibi bana Allah rızası için yardım edeceğini ümit ederim diyor. Sen de bu hali görüyorum deyince Allah rızası için bana yardım et diyor. Bu defa Hızır aleyhisselam bakıyor Allah rızası diyor adamın fevkalade hüsnü zannı var kölenin bu simanın sahibi yardım eder diyor. Hızır Aleyhisselam hemen şöyle diyor. Şimdi ben sana diyor verecek param yok ama bir yol göstereyim onu yap diyor. Ne yapayım? Beni şimdi elimden tut, evet köle pazarına götür. Orada beni köle diye sat diyor. Madem Allah rızası için diyorsun, ben Mevla'nın rızası için bu fedakarlığı yapacağım. Beni köle diye köle pazarında sat. Benim paramla ne ihtiyacın varsa gör, ondan sonrasına karışma. Ben köleliğe devam ederim diyor. Madem Allah rızası için diyoruz. Ve olur mu bu diyor şey ee, köle? Olur diyor. Bak ben razıyım. Sen niye razı olmuyorsun? Al beni, tut elimden, götür köle pazarına. Alıp götürüyor. Köle pazarında bunu satıyorum. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? 400 dirheme ihtiyacı var. Dört yüz dirhem istiyorum deyince birisi çıkıp al dört yüz dirhemi deyip bu ihtiyar köleyi satın alıyor. Ve dört yüz dirhemle de o köle götürüp efendisine verip hürriyetine kavuşuyor. Şimdi zaten onu alan da böyle yaşlı bir köle görünce ona bir merhameten alıyor, evine götürüp otur şurada diyor, oturuyor. Ondan sonra diyor ki Hızır Aleyhisselam sen beni bir maksat, bir hizmet için almışsındır. Bana bir iş ver de yapayım diyor. Bir iş ver bana ya sen yaşlı başlı birisin sen iş görmeyi bırak. Sen işte burada dur ben sana merhameten acıdım böyle alıp getirdim. Hayır ben yaparım diyor iş yaparım sen bana bir iş ver. Eh madem ki çok istiyorsun şurada taşlar var evet bunları al şu tarafa taşı diyor. Ben bunu bu taşların şöyle taşınmasını istiyorum. Ne kadar yapabilirsen fazla da şey kendini yorma diyor. Kendi başka bir işlerle meşgul oluyor. Bir iki saat sonra bakıyor ki o taşınmasını istediği bütün taşları taşımış. Yani öyle bir adamın birkaç günde yapamayacağı işi birkaç saatte yapmış. Diyor ki Allah sen diyor ben yaşlı iş göremez diyordum ama sen çok e, şeysin. Becerikli bir adamsın güçlü kuvvetli bak diyor bu, bütün taşları şey yapmışsın. Yaparım ben diyor ben şey. Peki. Efendi diyor ki: "Ben diyor seni çok böyle yaşlı ama sımana bakıyorum çok asil bir insana benziyorsun." Evet. Çok mutemetsin. Ben diyor bir sefere çıkacağım. Evimi, ocağımı, ailemi, çocuklarımı sana emanet edeceğim. Evet, sen onları göz kulak ol. Ben de seferden dönünceye kadar bu ev böylece evin bekçiliğini yap. O da peki yaparım ama bir de iş ver de diyorum da yapayım. Bu ebekçilik bir şey değil. Yok iş değil, yok var mı senin işin var diyor. Ben diyor bir ev yapmak istiyorum şöyle, onun için kerpiç kes bari diyor, kerpiç olsun hazırla geldiğim zaman yaparız. Peki diyor, o sefere gidiyor, seferden dönünceye kadar kerpiç kesilmiş, evi de yapmış. Döndüğü zaman hem evi tam emin ellerde hiçbir zarara uğramıyor, uğramıyor. hem de istediği gibi kerpiç kesilip ev yapılmış bu defa o zat diyor ki bu böyle benim bildiğim insanlardan değil dönüyor diyor ki sen kimsin nesin diyor bu insan gücüyle yapılacak bir şey değil yok işte ben bildiğin gibi köleyim yok diyor Allah rızası için söyle diyor Hazreti Allah için söyle sen kimsin deyince Allah için dediğin için gizleyemem diyor çünkü ben bu duruma da Allah rızası için düştüm zaten bu, bu vaziyete diyor evet sen de Allah rızası diyorsun Allah rızası dedin mi ben her şeyi açıklamak durumunda kalırım sen Hızır Aleyhisselam diye birini duydun mu diyor duydum işte ben oyum diyor o zaman o zaman diyor ki duymaz olur muyum ya Nebiya Allah diyor hadisi şerifte ifade edilen budur Nebi olduğunu bunun için söylüyorum bakınız duymaz olur muyum ya Nebiya Allah diyor ve bunun üzerine işte ben oyum deyince bu defa adam özür dilemeye başlıyor. Sana iş verdik, yorduk vesaire yaptık diye. Hayır hiç öyle şeye lüzum yok. Ben köleydim. Köleliğin icabını yapıyordum. Bundan şikayetçi değilim. Ha, peki bundan sonra ne istersin, ne yapayım dersen. Efendim efendi diyor ki o zaman Betim işte malım, mülküm ortada. Dilediğin kadar al. Yok diyor senin malına mülküne hiç ihtiyacım yok. Hiç ihtiyacım yok. Ama madem ki bana böyle diyorsun, böyle iyilik yapmak istiyorsun, beni kölelikle devam ettirecek misin, ettirmeyecek misin? Yani bir Nebiye Allah diyor, ben bundan sonra sana iş buyurabilir miyim? Buna imkan var mı? Sen serbestsin, hürsün, dilediğin gibi hareket edebilirsin deyince de, dönüp, ya Rabbi, rızayı şerifin için beni köleliğe kabul ettin, Yine Rıza-i Şerif'in içinde hürriyetime kavuşturdum. Onun için sana hamdü sena ederim Allah'ım diyor. Şimdi bu hadisi şeriften, hem Beni İsrail devrinde yaşadığını, Beni İsrail sokaklarında dolaştığını, hem de ya Nebi ya Allah demekle, ki bu hadisi şerifle nakledildiğine göre, nebi olduğunu anlıyoruz. Ha. Şimdi nebi olduğunu anlıyoruz da, Ondan sonra da, sonra da peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem kat'i olarak şunu buyurmuştur. Bir gün hesabı ile konuşurken, bundan yüz sene sonra, bundan yüz sene sonra diyor, bir asır sonra, şu anda yaşayanlardan hiç kimse hayatta kalmaz buyuruyor. Peygamberimiz, insan olarak, bakınız, şu anda yaşayanlardan 100 sene sonra kimse hayatta kalmaz e, eğer Hazreti Hızır'ın cismani hayatı devam edecek olsa peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimse kalmaz ama Cenab-ı Hakk'ın kendisine hususi hayat verdikleri hariç buyururdu nitekim orada melekler kalmaz demiyor cinnilerden de kalmaz demiyor İnsan olarak bir asır sonra kimse kalmaz diyor ve bu söz mübarek kelamı ile de o Hızır Aleyhisselam'ın da bir gün mübarek vücudunun bu alemden ayrılacağını ve vefat etmiş olacağını ifade ediyor. Ha bunu buradan bunu anlıyoruz. O zaman Hızır Aleyhisselam her fani gibi cismani hayatı onun sona ermiş ama ruhani hayatının ne olduğunu, ruhani hayatının ne olduğunu nereden anlıyoruz? İmam-ı Rabbani Hazretleri diye bir zat vardır. İmam-ı Rabbani Hazretleri, e, hem alim, büyük ilim sahibi, hem de, hem de, büyük evliyaullah'tan. Nakşi yolunun, çok büyük merkezlerindendir. Kendisinin, mektubat-ı kutsiye olarak yazdığı, iki ciltlik bir mektubat eseri vardır. Orada Hızır aleyhisselamla alakalı, hem alim hem büyük evliya. Evliyada. Bakın ifadesi aynen şudur. Bana Hızır Aleyhisselam'la alakalı birçok sualler soruldu der. Birçok sualler soruldu. Ama ben bunların hiçbirine cevap vermedim. Ta ki Rabbim bu hususta bana işin doğrusunu gösterir diye ümit ediyordum. Onu gösterinceye kadar cevap vermedim der. Ne zaman ki bir gün Sabah namazını kıldıktan sonra talebelerimle oturup o günün hali ya ders ya zikir yaparken bir de baktım Hızır Aleyhisselam'la Hazreti İlyas beraber geldiler diyor. Geldiler ve mecliste oturdular. O zaman ben Hızır Aleyhisselam'a sordum diyor. Sen nasıl, nesin kimsin efendim ne yaparsın ne yaparsın dedim bana cevabı şu oldu diyor bakın kendi ifadesiyle. Ben, ben, Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun in'am ve ihsanda bulunduğu bir insanım. Efendim, ruhani hayat yaşıyorum. Rabbim benim ruhuma, diğer ruhlara vermediği hususi bir durum vermiştir. Onun için istediğim gibi ruhum Rabbim'in izni ile dünyanın çeşitli yerlerinde dolaşır, istediği şekle girebilir. Görünür, tecessüm eder ve görünür. Evet, peki dedim diyor, İnsan şeklinde tecessüm ettiğin zaman namazı hangi mezhebe göre kılarsın dedim diyor. Namaz kılacaksın, İmam-ı Azam Hazretlerini mi taklit edersin, Şafii Hazretlerini mi taklit edersin, ne yaparsın, hangisine göre kılarsın? Buyurdular ki diyor, ben namazla mükellef değilim. Mükellef değilim. Beni namaz kılar görüyorsanız namazı kılar görürürüm. Çünkü mükellef değilim. Doğru. Neden mükellef değil? Namaz ve ibadet ile mükellefiyet ruh ile ceset beraber olduğu zamandır. Birbirinden ayrıldığı zaman bu mükellefiyet ortadan kalkar. Bakın şimdi biz namazla mükellef miyiz? Yaşıyoruz onun için. Ha? Farz edin ki birimiz vefat etti. Vefat etti. Musalla taşına getirip koydular cesedi. Öyle mi? Tabutun içerisinde ezan okundu millet namaza girdi. Namaz, namaz kılacaklar ondan sonra çıkıp cenaze namazı. Peki o musalladaki ruh kendisinden ayrılmış olan ceset namaz kılmakla mükellef mi? Yok. Değil. Ondan ayrılan ruh namaz kılmakla mükellef mi? Yok. Ne zaman mükellefti? Beraber oldukları zaman mükellefti. Yani namazı ruh ile ceset beraber olunca kılmak icap ederdi. Onun için bak biz hayattayız şimdi namaz kılmakla mükellefiz. Oruç tutmakla mükellefiz. Vefat ettiğimiz an ne ruhumuzun ne de Musallada ve sonra da kabre götürüp koyacakları cesedin namazla, niyazla mükellefiyeti yoktur. Hızır Aleyhisselam da diyor ki, ben namazla, ibadetle mükellef değilim. İbadet eder görürüm diyor. Yani öyle görünürüm. Onunla mükellef değilim diyor. Ve böylece ben ruhani hayat yaşıyorum Cenab-ı Hak benim ruhuma bazı selahiyetler vermiştir. Benim ruhumun vasıtasıyla bazı hizmetleri bana gördürmektedir diyor. Cenab-ı Hakk'ın bana böyle bir ihsanı vardır. İmam Rabbani Hazretlerinin mektubattaki anlatması bu. Devam eder. Devam eder. Bu arada kendi içimden diyor şu geçti. Bana da dua et diye diyor. Dua istemek geçti içimden. O bana diyor böyle hayranlıkla baktı inayeti ilahiyeye mazhar olmuş bir zata biz ne yapabiliriz ki dedi diyor yani bu şu demektir ey mübarek zat ey imam-ı rabbani hazretleri sen ne büyük bir zatsın ki sana Rabbimizin tecelliyatı öyle bir inayeti var ki sana karşı biz ne yapabiliriz ki diyor evet bunu diyor onun için diyorum İmam-ı Rabbani Hazretleri Kaddesallahu Aziz çok büyük bir zattır. Onun ve bu mektubatından naklettiği de budur. Bakınız bu bilgileri evvela dediğim gibi ayeti celileden hadisi şerifden ve Evliyaullah'ın ortaya koyduğu hakikatlerden hem de o evliyaullah sadece velayet derecesi şey değil yüksek olan değil aynı zamanda velayetinin yanında ilmi olan alim şer'i ölçüleri de ortaya koyan zat şimdi durum böyle olunca Hazır Aleyhisselam'ın kendi ifadesiyle de ruhani hayat yaşadığını öğrendiğimize göre gelin bir de ayeti celileden bakalım. Hazreti Hızır'la o Hızır Aleyhisselam'ın Aleyhisselam arasında neler geçmiştir? Muhterem müminler. Ha, tefsirlerdeki kayıtlara göre. Tefsirler. Çünkü tefsir, müfessir dediğimiz Kur'an-ı Kerim'i izah eden zatların ama maksatlı değil, bütün hüsnü niyetle samimi, halis, Kur'an'ı anlama, anlamaya yardımcı olabilir miyim diye hadis-i şeriflerden istifade ederek, <gülüyor> geçmiş selefin izahlarından istifade ederek yapmış oldukları açıklamalar. Bunda dahi o alimin gücü, kudreti mevzu bahistir. Onun için müfessirlerin birçokları Kur'an-ı Kerim'i tefsir edip izah ederken, mümkün mertebe hadisi şerifleri geçmiş büyüklerin izahlarını nakletmekle kalmış, kendisinden bir şey ilave etmemiş. Sadece nakletmiş. Onun için o tefsirlere tefsir usul ve ifadesinde rivayet yollu tefsir denir. Zaman zaman bu derecedeki alimler, geçmiştekileri vesaireyi nakletmenin yanında kendi kudreti ilmiyesiyle de düşünüp demiş ki demiş ki evet falan alim bu ayeti celileyi şöyle anlamıştır filan zat böyle anlamıştır filan şöyle demiştir ama benim burada anlayabildiğim durum şu hadisi şerifi delil göstererek şu bilmem efendim e, Arapça kremerdeki kaideyi ortaya koyarak diyorum ki burada anlaşılması icab eden şu olsa gerektir. Yine doğrusunu Hazreti Allah bilir demiş. İşte bu tarzdaki ve usluptaki tefsire tefsir bit diraye denir. Evet. Kendi ilmi dirayetiyle ortaya koyulan tefsir demektir. Bu hususta yazılmış en mükemmeli de bizim Osmanlı ülemasından yetişmiş olan elmalı tefsiridir. Elmalının, hamdi yazırın yazmış, yazmış olduğu tefsirdir. Bugün daha bu memlekette henüz elmalı tefsiri üzerinde ondan daha mükemmeli yazılabilmiş değildir. Evet. <gülüyor> Muhterem müminler, durum böyle olunca Şimdi, Hazreti Musa ile Aleyhisselam'ın Hızır Aleyhisselam arasındaki geçen durumu, müfessirlerin tefsirlerine bakıyorum. Oralarda gördüğüm durum şu. Hazreti Musa Aleyhisselam bir gün bir konuşma yapar. Konuşma yapar. Konuşma öyle müessir olur ki dinleyenler ağlar, coşar, cezbeye kapılır. Efendim, Hatta bunların içerisinde Hazreti Musa'dan daha büyük alim yok. Bundan daha güzel konuşan yok gibi sözler söyleyenler olur. Hazreti Musa'nın bu şeyler kulağına gidince içinden şöyle bir duygu geçer. Rabbim acaba yeryüzünde benim bana lütfetmediğin, bana vermediğin ilmi kendisine verdiğin benden daha çok bir takım sırlara vakıf kıldığın kulun var mı diye Cenab-ı Hakk'a bir sual arz eder. Hazreti Allah Celle Celaluhu da evet var buyurur. Evet var deyince Hazreti Musa bir peygamber olarak şöyle der. Rabbim ben o zatla görüşüp, görüşüp onunla beraber olabilir miyim? Olursun diyor. E peki ne yapacağım ya Rabbi? Yanına azığını alacaksın. Zembiline bir efendim azık olarak da ölü balık koyacaksın, balık alacaksın yanına. Evet, onunla yola çıkacaksın. O nerede canlanırsa işte görüşeceğin zat oradadır diyor. Bu da onun alametidir. Bunun üzerine Hazreti Musa yanına akrabasından olan Hazreti Yuşa'yı alır, Yuşa İbni Nun ismindeki zatı genci alır ve ona şöyle der. Cenab-ı Hak onun değişini Hazreti Muhammedenil Mustafa'ya haber verir. Hazreti Musa aleyhisselamla Hazreti Muhammed a, sallallahu aleyhi ve sellem arasında uzunca bir meclise vakit var. Öyle değil mi? Hazreti İsa hiç olmasa bir peygamber olarak geçmiştir. Daha Kur'an-ı Kerim'de zikredilmeyen kim bilir neler geçti? Ha, buna rağmen bildiğimiz Hazreti İsa Hazreti Musa'dan sonra gelmiş Hazreti Muhammedenil Mustafa'dan Sallallahu aleyhi ve sellem evvel yaşamıştır Şimdi bakınız Hazreti Musa aleyhisselamın devrindeki O yanına aldığı genç ile olan konuşmayı Cenab-ı Hak peygamberimize nakleder Buyurur ki Habibim şunu hatırla Hani ve izgale Musa Hazreti Musa demişti: Onu hatırla, onun dediği zamanı hatırla. Kime? Lifetahu. Yanındaki genç hizmetçisine. Feta Arapçada genç demektir. Evet. Genç hizmetçisine söylediğini hatırla. Ne demişti? La ebrahu. Durmam, vazgeçmem, bırakmam. Hatta eblu mecmal bahreyni. İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar yolculuktan vazgeçmem. Ev yahut da hatta ev emziye hukuba daha daha ileriye geçip nerelere kadar gitmem icap ediyorsa oralara kadar gidinceye kadar yolculuktan vazgeçmem dediğini hatırla diyor Cenab-ı Hak. Evet hemen... ...buralarda hep icaz vardır... ...kısaltıyor Cenab-ı Hak... Felenme belevâ... ...Hazreti Musa ile yanındaki genç... Var, ...vasıl oldular, ulaştılar... ...nereye? Mecmâ'a beynihim'a... ...o iki denizin birleştiği yere... ...vardılar... ...orada Hazreti Musa... ...dinlenmek üzere kayaya sırtını verdi... ...oturdu ve... ...uyur gibi oldu... ...bunun üzerine... ...yanındaki hizmetçisi de... ...bakıyor bakıyor göz kulak oluyordu derken yanlarındaki balık zembilden çıktı canlanmış denize doğru atlayıp gitti Cenab-ı Hak öyle yaptı ki suyu da dondurdu denize girdiği zaman açılan delik öyle orada acayip bir şekilde görünmeye başladı bak ne diyor Cenab-ı Hak felemme belaga mecmaa beynihima nesiyah ikisi unuttu hem Efendi şey Hazreti Musa hem de şeyi, yanındaki hizmetçisi, neyi unuttu? hu <gülüyor> tehuma balıklarını unuttular. Fettehazesebî lehû fil bahri serabe. O da acayip bir şekilde denizde, efendim bir yol bulup gitti. Denizde. Ondan sonra kalktılar, her ikisi de unuttu. Hz. Musa yerinden kalkıp, haydi devam edelim, gidecek yolumuz var dedi. Felema Gaveza beraberce oradan geçip gittiler. Ondan sonra gale Hazreti Musa dedi kime Lifetahu yanındaki gence, "Atina gadaena. Efendim, yiyeceğimizi getir. Yiyeceğimizi getir. Eee, laqat min seferina haza Nesabe Ben yorulmaya başladım." dedi. Ben de bana bir yorgunluk geldi. Karnımızı doyuralım. O zaman Efendim yanındaki hizmetçisi Gale hizmetçi dedi ki, Erayite, gör bakmaz mısın, bak hele şuna dedi. İz avyine ile sakrati, hani o kaya'nın yanında oturmuştuk ya, evet. Orada feinni nesiyetül hute, ben balığın ne yaptığını unut ne yaptığını sana söylemeyi unuttum ve ma ensani onu unutturmadı bana ille şeytan en ezkürahu. ''Sana söylememi şeytan unutturdu.'' dedi. Böyle mazeret beyan etti. İşte kusura bakma, ben unuttum, bunu söylemem icap ederdi gibi deyince, Hazreti Musa artık kusur, kusur filan düşünmemeye başlayarak, de onun kusurunu filan muahaze etmeden, asıl varmak istediği yerin orası olduğunu bildiği için, hemen sevinçle dedi ki, dedi ki, nebri. ''Benim aradığım yer orası ya zaten.'' dedi. Öyle mi? Benim aradığım yer orası dedi. Fertedda döndüler. İrtidada gir. Ala asarihime izleri üzere kaybetmeyelim diye asar iz demektir. İzleri üzerine geri döndüler. Hem de gasasa. Aman yanlış yapmayalım. Bir yere sapmayalım. Geldiğimiz yerden aynen geri dönelim diye döndüler. Ve o kayanın olduğu yere geldikleri zaman feveceda abdemin ibadina. ...bizim kullarımızdan orada bir kul buldular. Evet. Bizim kulumuzdan bir kul buldular diyor Cenab-ı Hak. O kulumuz ki... ...ateynahu biz ona verdik neyi... ...rahmeten min ındina. Kendi indimizden bir rahmet verdik. İşte bu rahmeti nebilik olarak tefsir ediyor... ...müfessirlerin çoğu. Ona bir rahmet verdik, nebilik verdik. Ayrıca... ...ve allemnahu min ledünna ilma. Çalışmadan... Okumadan, mektebe medreseye gitmeden kendile dünyamızdan, kendi yanımızdan ona bir ilim verdik diyor Hazreti Allah. Rahmet verdik, o rahmete ilaveten kendile dünyatımızdan bir ilim de verdik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem or, bu noktada hadis-i şerifte şu açıklamayı yapar. Geldiği zaman böyle üzeri örtülü bir zatı görünce ona selam verdi diyor. Selamını aldı ve o başını kaldırarak sen kimsin dedi. Hazreti Musa da ben Musayım deyince beni İsrail'in Musası mı diye sordu diyor Peygamberimiz. Yani beni İsrail'e Peygamber gönderilen Musa mısın? Evet, evet. O zaman dedi ki diyor dedi ki ya Musa, sende bir ilim vardır Cenab-ı Hak sana onları vermiştir onu ben bilmem. Bende de bir ilim vardır, onu da sen bilmezsin diyor. Hazreti Allah Celle Celaluhu bana bir ilim vermiştir, onu sen bilmesin. Sende olanı da ben, ben bilmem. Rabbim ne nasip ettiyse o kadar. Şimdi peki iki ilim ortaya çıktı burada. Buradaki durum şudur. Birisi ilmin mümeseli, zahiri ilimleri Cenab-ı Hak öğretmiş. Şimdi ilim okursunuz kitaptan. Peygamber ilim öğrenmiştir. Nereden? Kitaptan değil. Vahiden. Cenab-ı Hak onlara edip öğretmiştir. edip öğretmiştir. Ha, şimdikilere vahiy gelmediğine göre ne yaparlar? Onlara öğretilenlerin yazılmış kitaplarından okurlar, öğrenirler. Alim. Bunun yanında bir de zikri ilahi ile, ibadatu taat ile Mevla'nın rızasını kazanmış insanlar vardır. Buna da ne derir? Evliya denir. Öyle mi? Evliya. Cenab-ı Hak ona da bir takım sırlar verir. Evliya'ya. Onun için evliya belki alim olmayabilir ama kendisine verilen sırlar öyle ilimdir ki kitaplardan okuyarak öğrenenlerin bilmediği bazı şeyleri bilirler bun bana öyle bir ilim verdi ki onu sen bilmesin diyor. O bir hikmettir. Evet. de ben bilmem diyor. Ha. Şimdi bizim de bugün dünyamızda Mevla'nın kendisine bir takım sırları ihsan ettiği evliya olan insanlar var mıdır evliyadan? Vardır. Kitapları okuyan alimlerde var mıdır? Onlar da vardır ama ne gariptir ki bunların ikisi arasında bakarsın birbirini efendim beğenmeyen, birbirleriyle pek anlaşamayan da var mıdır yok mudur? Ha, bakın işte. Anlaşamayan da vardır. Yani evliya ile alim anlaşamıyor bazı kere. Şimdi bakıyoruz burada da hemen Hazreti Musa diyor ki Musa gal lehu Musa Hazreti Musa ona dedi ki hel ettebiku ala en tuallimeni mimma ulimteruşta şu sana verilen ilimden bana da öğretmek için senin yanında talebe olabilir miyim dedi. Hazreti Musa. Bakın edebe bakın. Bunu bana öğret demiyor. Ben peygamberim sana emrediyorum demiyor. Talebeliğin edebine bakın. Senden ilim öğrenmek üzere yanında olabilir miyim diyor. Evet. Ve bunun üzerine hoca durumunda olan o zat da Hızır Aleyhisselam da ona şöyle diyor İnneke lentes teti'a ma'ya sabra iyi de sen benim yanımda o öğreneceğin ilimlerde ilimler karşısında sabredemezsin edemezsin neden edemezsin? keyfe tasbiru nasıl sabredeceksin? ala ma lem tuhit bihi hubra sırrını, inceliğini, hikmetini anlayamayınca nasıl sabredeceksin? edilmez diyor ama hikmetini anlamadığın için edilmez. Yoksa sabredilmeyecek bunun için değil. Ve Hazreti Musa da diyor ki, ederim diyor. Bakın ne diyor? Gale Seteci dünyi inşa Allahu sabiren vele alsiyle ke emra. Sana hiçbir şeyde isyan etmem. Allah'ın izniyle sabrederim diyor. Bunun üzerine de Hazreti Hızır diyor ki madem ki böyle söz veriyorsun benimle beraber geleceksin şahit olduğun öğrendiğin hadiselerde ben konuşmadan bana hiçbir şey sormayacaksın. Anlaşıyor ve yola çıkıyorlar. Fen Talaka yürüdüler. Hatta izareki ba fis sefine bir gemiye bindiler. Gemidekiler Hızır Aleyhisselam'ı tanıdıkları için itibar iltifat etti. Hazreti Musa hatta ücret de almadılar bu almayınca Hazreti Musa minnettar oldu. Dedi ki bak ne adamlar hem itibar ediyorlar hem ücret almıyorlar. Bunlara acaba biz nasıl bir iyilik yaparız da bu yapılan iyiliğin altında kalmayız diye düşünürken Huzur Aleyhisselam gemiyi deldi. gaha buyuruyor bakın. Gemiyi ne yaptı? Haregaha. Onu yırttı bir tarafa. Hırk hark Arapçada yırtmak demekti. Böyle deldi şey yaptı bir şeyini Kalabik ağacını, bir tahtasını kopardı, orayı deldi. Hazreti Musa'nın içindeki duygu bu iyilik yapanlara biz nasıl iyilik yaparız diye düşünüyor. Bir taraftan da böyle düşünürken yanındaki de gemiye zarar veriyor. Bunun üzerine Hazreti e, Musa dayanamayıp gal eharaktehe lituriqa ehlehe lekatcic teşeyen imra diyor ki içindekiler boğulsun diye mi bunu yapıyorsun diyor bu hiç diyor uygun bir iş midir diyor. Bu defa Hızır Aleyhisselam ben sana dayanamazsın, sabredemezsin demedim mi? Bundan sonra yapmayacağım. İkinci defa beraber yürüyorlar ve peki öyleyse deyip nihayet e, vaktim yaklaştığı için çok kısa olarak ifadeye çalışacağım. Nihayet şeye yapıyor yürüyorlar gemiden çıkıp orada bir çocuklarla oynayan çocuk görüyor, hemen o çocuklardan bir tanesini tutup boynunu koparıp öldürüyor. Öldürünce Hazreti Musa şer-i şerif sahibi ve şeyde de bir zat, celalli de bir zattır. Bu defa daha şer-i şerifinin onun da şeriatında adam öldürmek bütün su, büyük suç, bunun yapıldığını görünce dayanamıyor. Diyor ki, suçsuz olan bu çocuğu niye öldürdün diyor. Bu defa Hızır Aleyhisselam dayanamazsın dememiş. Bunu da unuttum bir daha müdahale edersem yanında kalmayayım. Peki diyor beraber yürüyüp bir köye gidiyorlar. Ve o köyde misafir olmak isteyince misafirliği kabul etmiyor köylüler bunları. Hazreti Musa çok acıkmış. Misafir edilmediğini görünce çok üzülüyor hakikaten ayıplıyor bunlar çok nankör insanlar diyor efendim ve en ufak bir şey yok halbuki İslam'da misafire ikram vardır ona yakınlık alaka göstermek var Hazreti Musa bu hareketi hiç hoş karşılamıyor ondan sonra orada bakıyorlar bir duvar var yıkılmak üzere Hızır Aleyhisselam duvarı şöyle eliyle düzelti veriyor bu defa Hazreti Musa'da işte vakit de gelmiş açlığın da tesiri diyor ki hiç olmazsa diyor bu duvarı yaparken bir ücret alaydık da karnımızı doyuraydık diyor Haza Fırakur beyni ve beylik diyor şimdi ayrılma zamanı geldi bak dayanamadın üçüncüde de bir daha yaparsam ayrılalım demiştin ayrıldık değil mi? Evet diyor şimdi bak buraya kadar kavga bir nevi ne var? çekişme var öyle değil mi? çekişme var Hızır Aleyhi Hazreti Musa alimi temsil eder, ilim adamını. Hızır Aleyhisselam evliyayı temsil eder. Mevla'nın ona bahşettiği esrar var. Ama o noktaya kadar neleri var bir türlü anlaşamıyorlar. Biri yapılan hareketleri uygun görmüyor, öbürü de sırf sebebini açıklamıyor, onun içinde ne yapamıyor? Diyor ki bak tahammül edemedin, edemiyorsun diyor. Ondan sonra diyor ki Hazreti Hızır, Gel şimdi ayrılacağız. Sana Rabb'ımın bana verdiği ve sana vermediği ilmin sebeplerini, ilmin ortaya koyduğu hakikatleri haber vereyim. Bir diyor. Hani gemiye bindik bize iyilik yaptılar. Evet. Şimdi o gemide sen de bir iyilik yapmak üzere düşünüyordum. Ama önündeki dağın arkasında zalim bir hükümdar vardı. Önünden geçen her gözünün tuttuğu gemiyi tutup gasp ediyor alıyordu. O bize iyilik eden adamların gemisini de alacaktı. O zaman onlar böyle bir gemiden mahrum kalacaktı. Ben gemiden bir tahta sökerek onu ayıplamış gör, e, hale getirdim. O hükümdar bakacak bu gemi işe yaramaz diyecek ve bırakacak. Bize iyilik eden adamların gemileri elinde kalacak. Ne dersin? E, doğru diyor. İyi yapmışsın o zaman. Ha. İşte o bilmediğin taraftan, zahirde görünüşte zarar gibi, hakikatte hikmetini anlayınca doğru yaptığı ortaya çıkıyor. Şu öldürdüğüm çocuğa gelince, o çocuğun anne ve babası iyi adamlardır. Çocuk kaderine baktım ve sen çocuğun görünüşüne bakıyorsun. Rabbim bana onun kaderinin sırrını açıklıyor. Evet, sırrı kadere ağah yapıyor evliyada bu hal vardır kaderine baktım çocuk ileride asi olacak ana ve babaya da zarar verecek onun için o hale gelmeden evvel çocukken onu vefat ettirdim ki böylece ana ve babaya zarar vermedi Cenab-ı Hak da o çocuk yerine daha hayırlı bir evlat verdi o aileye ne yapmışım aileye iyi mi yapmışım kötü mü hem çocuğa iyilik diyor hem de aileye iyilik ha işte bu iyiliği yaptım diyor İşin hikmeti budur Gelelim duvar işine O duvar O bizi misafir etmeyen Senin de kızdığın o adamların içinden Yaşlı iki iyi insan Geçti O iyi insanın çocuklar torunları vardı orada Torunları Evet o iyi adamların O yıkılmak üzere olan Duvarın altında hazineleri vardı Duvar hemen yıkılsa o çocuklar mallarına sahip olamayacaktı. Onun için, onun için o duvar yıkılınca da efendim bize ikramda bulunmayan o köylüler o hazineyi ele geçireceklerdi. Ben o duvarı düzelttim ki çocuklar büyüyünceye kadar duvar ayakta kalacak, büyüyüp haklarına sahip olacak güce kavuşunca duvarı yıkıp altından hazinelerini alacaklar duvarı düzeltmekle köylülere iyi mi etmişim kötü mü etmişim bize bakmayanlara iyi etmişsin Hah, demek ki yaptığımız iş doğrudur iyidir diyor şimdi burada şu ortaya çıkıyor İnsanlar arasında ihtilafı önleyebilmek için alimle evliyayı bir araya getirip konuşturmak lazım öyle mi muhterem müminler veli ile efendim alimi bir arada konuşturmak lazım yandı da ben görmedim mi yoksa tamam peki şimdi demek ki o zaman o zaman alim kimseyi alim kimseyi mutlaka evliyaullahın ortaya koyduğu esrara karşı koymaktansa neden bunu yaptın diye konuşabildikleri an birbirlerinin eksikliğini tamamladıkları an kavga olmayacaktır bu noksanlık bu e, efendim konuşma görüşme Birbirleriyle yaklaşma olmadığı zaman bu kavgalar devam edecektir. Buradan anladığımız hikmette böylece hem evliya doğrudur hem öbür ilim adamı işin zahirine bakmaktadır. Gelin bundan sonra evliya ile alimi bir araya getirip kavgayı da bitirmiş olalım. Ne dersiniz muhterem ünlüler? Ya Rabbi cümlemize duyduklarımızla öğrendiklerimizle rızayı şerifine muvafık şekilde amel etmeyi nasibi müyesser eyle. الله الفاتح